Koşuşturmalar, zahmet, ibadet ve eğlenceyle geçen bir günün ardından Mekke derin bir uykuda. Kureşliler sıcak yataklarında yan gelip yatıyorlar o gün. Fakat biri var ki kendini yatağından alıvermiş. Bu kişi erkenci yatağına girip az bir şey dinlendikten sonra büyük bir arzuyla kalkmış. Çünkü Allahu Teala'yla bir vaadi var. Odasındaki namazgahına çekilmiş, Rabbine yakarıp dua ediyordu. Onun yalvaran göğsünün sesine ve ısrarlı, sıcak yakarışlarına uyanan hanımı şefkat ve acıma hissiyle kalktı. Ona Nefsine biraz daha yumuşak davranmasını hatırlattı. Uykusunu yeterince almasını istedi. Oysa cevap verdi. Uyku vakti geçti ey Hatice! Onun davası her ne kadar Kureyş'in zihinlerini meşgul etse de henüz onları uykularından etmemişti. Sözlerini gayet gizli yayıyordu. O zamanlar kendisine inananlar azdılar. Müminlerin dışında da kendisine son derece büyük ve sevgi ve saygı besleyenler vardı. Bunlar kendisine iman etmek ve bu kutsal kafileye katılmak için büyük bir arzu duyuyorlardı. Onları engelleyen sadece örf, taklitçiliğin ve geleneğin baskısıyla bazı kararsızlıklardı. İşte bu kararsızlıkları yaşayanlardan biri de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası ve aynı zamanda süt kardeşi olan Hamza bin Abdulmuttalip'ti. Radiyallahu an. <Gülüyor> Hamza yeğeninin büyüklüğünü olgunluğunu iyi biliyor, davasının hakikatini, iyi özelliklerini tanıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hamza radıyallahu an aynı nesilden olup akran sayılırlar. Beraber yürümüş, oynamış, kardeş olmuşlar ve aynı gelenek içinde yetişmişlerdi. Fakat daha sonra bu iki gençten her biri kendi yolunu seçecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine Allah yolunu aydınlatan ruhunun ışığına ve hayatın gürültüsünden uzak derin tefekküre yönelmiş, hakikati karşılamak için hazırlanan kalbinin sesine bağlanmışken o zamanlar Hamza radıyallahu an hayatın imkanlarından daha fazla yararlanmak, Kureyş ve Mekke'nin ileri gelenleri arasında kendine yer açmak için, rakipleriyle yarışa girmişti. Eee iki gençten her biri, kendi yolunun yolcusuydu dedik değil mi? Ancak şu var ki, akranı ve kardeşinin oğlu, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın faziletleri, Hamza'nın aklından bir an çıkmamıştı. Bunlar öyle faziletti ki, sahibine, tüm insanların gönlünde büyük bir yer açar ve gelecek için apaçık bir tablo çizerdi. Hamza bir gün, her günkü alışkanlığı üzere evden çıktı. Kabe'nin yanında bir grup insan gördü. Kureyş'in eşrafının yanlarına oturup konuştuklarına kulak kabarttı. Son peygamberden bahsediyorlardı. Yeğeninin davasından duydukları sıkıntı hepsini kaplamıştı. Ondan söz ederlerken, sözlerinden kin, hınç ve öfke yükseliyordu. Halbuki önceleri onunla ilgilenmiyorlardı veya ilgilenmez, aldırmaz gözüküyorlardı. Ama bugün gözlerini sıkıntı, üzüntü ve bu davayı boğma arzusu bürümüştü. Hamza, onların sözlerine uzunca güldü onları aşırılık ve yanlış anlayışlarıyla ayıpladı. Ardından Ebu Cehil, arkadaşlarına destek mahiyetinde söz olarak, Hamza'nın, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın davasının tehlikesini herkesten daha iyi bildiğini, fakat meseleyi basit görerek, Kureyş'i uyutmak istediğini, bir gün Kureyş'in çok kötü bir sabaha uyanacağını, ve yeğeninin Kureyş'e üstün geleceğini belirtti. Homurtular içinde konuşmalarını sürdürdüler. Hamza bir gülümsüyor bir kızıyordu. Sonunda topluluk dağıldı. Herkes yoluna gitti. Hamza yeni düşüncelerin ağırlığı içinde yeğeninin durumunu düşünüyordu ve kendi içinde onun durumunu yeniden tartışıyordu. Acaba neden böyle bir davanın ardına düşmüştü? Ve insanlar neden ondan bu kadar korkuyorlar ve nefret ediyorlardı? Günler geçti. Her geçen gün Kureyş'in, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın davetine olan öfkesi, dinlediği gibi arttı, arttı. Daha sonra öfkeler patlama noktasına geldi. Hamza, olanları uzaktan izliyor. Doğrusu yeğeninin kararlı ve cesur tavrı onu şaşırtıyordu. O inancı ve davası uğruna kendini feda ediyordu. Onun kararlılığı ve fedakarlığı bilinmesine rağmen bunlar tümüyle Kureyş için çok yeni şeylerdi. Bilmiyorlardı. Kuşku denen şey, Peygamberin doğruluk ve yüceliği söz konusu olduğunda Hamza'nın akla selimine girecek bir giriş bulamazdı. Çünkü onu ilk çocukluğundan, o gençlik dönemine ve emin bir kişi olarak bilindiği olgunluk çağına kadar belki de en iyi tanıyan insan Hamza'ydı. O ileride radiyallahu anh diye anacağımız kişi olacaktı. Evet, çok tanıyordu. Hayata beraber atıldıkları, birlikte gelişip olgunlaştıkları dönemden beri hep beraberdiler. Onun hayatı güneş ışıkları gibi saf ve temizdi. Hamza onu kızgın, umutsuz, tamahkar veya gafil gördüğü bir günü hiç hatırlamamıştı. Hamza sadece beden kuvvetine değil, akıl ve irade gücüne de sahipti. İşte bundan ötürü böyle bir kimsenin doğruluğunu ve güvenilirliğini iyi bildiğini birine aykırı hareketi doğal kabul edilemezdi. O zamana kadar her dediği doğru olan, yalan söylememiş bir insan, nasıl acaba bu davette yalancı olabilirdi? Beklenen gün gecikmedi ve geldi. Hamza evinden çıkmış, yayı omzunda, en gözde sevdiği merakı olan avlanmak için çöle doğru açılmıştı. Avcılıkta bayağı mahirdi. Günün bir kısmını evde geçirdi. Avdan dönünce adeti üzere Kâbe'ye gidiyor, tavaf ediyordu. Yine öyle yaptı. Kâbe'ye gitti. Tavaf etmek için harekete geçmişti ki Kâbe'nin yanında Abdullah bin Cedan'ın hizmetçisi karşıladı kendisini. Konuşmaya başlayıncaya kadar fark etmemişti onu. Dedi ki, ey Hamza, keşke bir görseydin Ebu Cehil'in yeğeninin yaptıklarını. Onu işte burada gördü, sövdü, ağzına geleni söyledi ve çok aşırı şekilde çirkin davrandı senin yeğenine. Ebu Cehil'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neler yaptıklarını tek tek anlattı hizmetçi. Hamza anlatılanları güzelce sabırla dinledi. Sonra başını önüne eğip şöyle biraz durdu. Elini yayına uzattı. Yerine yerleştirdi. Hızlı adımlarla Kabe'ye doğru yöneldi. Ebu Cihli görmesi gerekiyordu. Onu orada bulamazsa peşini bırakmayacak, Buluncaya kadar onu arayacaktı. Kabe neredeyse varmıştı. İşte Ebu Cehil biraz ilerideydi. Kabe'nin avlusunda Kureyş'in ileri gelenleriyle beraber Havalı havalı oturuyordu. Gayet sakin bir şekilde karşısına dikildi Ebu Cehil'in. Sonra yayını sıyırıp, Ebu Cehil'in kafasına bir tane indirdi. Başını yarmış, kanatmıştı Ebu Cehil'in. Daha oturanlar olayın dehşetinden ayılmaya kalkmadan, Ebu Cehil'e haykırmaya başladı. Ben onun dinini kabul ettiğim, onun söylediklerini söylediğim halde, sen ona söversin ha? Haydi, gücün varsa bana karşılık ver bakalım. Oturanlar, liderlerine yapılan hakareti ve başından akan kanları unutmuşlar, daha çok yıldırım gibi inen bu sözlere takılmışlardı. Bu sözler, Hamza'nın, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dini üzere olduğunu onun düşünce ve sözünü paylaştığını ilan eden sözlerdi. Herkes şaşkındı. Hamza Müslüman mı oluyordu? Kureyş'in defetmeye imkan bulamayacağı bir felaketti o. Zira Hamza'nın Müslüman oluşu pek çok insanı İslama çekerdi. İslam'ın davası güçlenir. Kureyş belki bir sabah putlarını ve ilahlarını parçalayan Balyoz'un sesiyle uyanabilirdi. Acaba Müslüman mı oldu? Evet. Hazreti Hamza radıyallahu an Müslüman olmuştu. Bunu da topluluğa ilan etti. Zihni dağınık grubu, dağınık düşünceleriyle Ebu Cehil'i de yarılmış kan revan içinde baş başa bırakan Hamza radıyallahu an yayını omzuna iyice yerleştirip evine doğru sabit adımlarla yürüdü. Hamza radıyallahu an keskin bir akla, doğru bir kalbe sahipti. Evine gidip Günün yorgunluğunu atınca oturup derin derin düşünmeye başladı. Olup bitenleri hafızasına getirdi. Müslümanlığını nasıl ve ne zaman ilan etmişti. O anda elbette kuşkusuz her şey kızgınlık ve infial anında olup bitmişti. Yeğenine yapılanlar ağrına gitmiş. Kendisini iyice kızdırmıştı. Haşimoğullarının hamiyeti tutmuş... Ebu Cehil'in başını yararak, Müslüman olduğunu yüzüne haykırmıştı. Fakat, kişinin asırlardır yaşadığı, atalarının ve milletinin dinini bırakıp, prensiplerinden bile henüz haberdar olmadığı, yani gerçek yüzünü, bilmediği yeni bir dine girmesi için, en iyi yol bu muydu acaba? Gerçi o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıdığı için onun doğruluğundan, onun amacının temizliğinden bir an bile kuşkuya kapılmamıştı ama Hamza'nın yaptığı gibi. Bir insanın tüm sorumluluklarıyla birlikte kızgınlık anında yeni bir dine dinme, gönmesi oraya yönelmesi mümkün müydü? Yeninin bayraktarlığını yaptığı bu yeni dine karşı hürmet içindeydi Hamza radıyallahu an. Bu davanın taraftarı olmak, mümini olmak kaderde olabilir. Fakat bu dine girmek için uygun zaman hangisiydi? Öfke anı mı yoksa enine boyuna düşünme ve tefekkür vakitleri mi? Hangi vakit? kalbine bir yön vermesi, her şeyi tekrar tekrar inceden inceye düşünmesi, düşüncesini arındırması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Düşünmeye başladı. Şüphelerin kesilmediği günler geçiyordu aklından. Gözlerini yummadığı geceler. O gerçeği akıl aracılığıyla bulmaya çalışacak olursak, Şüphe bilgiye götüren bir vesile haline alır. İşte Hamza radıyallahu anında İslam'ı araştırma noktasında aklını kullanıyordu. Eski ve yeni dini karşılaştırdığında kendisini şüpheler kaplıyordu. O alıştığı atalarının geleneksel özlem ve arzuları ve her yeniye karşı yaratılıştan gelen o korkusu kendisini atalarının dinine doğru götürüyordu. Kâbe'yi dolduran putlara, Kureyş'e ve Mekke'ye ait o dini anlayışlara ait tüm hatıralarından bir anda uyanmıştı. Tarihe karışmış bu şeylerin hepsinden ve eski dininden kendini arındırmıştı Hamza. Kişinin bir anda atalarının dinine sırt çevirmesinin, kişide nasıl böyle bir değişiklik yaptığına şaşırıyordu Hamza. Yaptığına pişman olmuştu. Baktı ki tek başına akıl yeterli gelmiyor, o zaman tüm içtenlik ve dürüstlüğüyle gayba sığındı. Kabe'nin yanında gökyüzüne yönelmiş yalvarıp yakarıyordu hakikati ve doğru yolu bulmak için. Gelin şimdi Hazreti Hamza radıyallahu anh'a kulak verelim. Bakalım o olayı tam da bu anı nasıl anlatıyor? Sonra beni bir pişmanlık bulutu aldı. Atalarımın dininden ayrıldım diye şüphelerle geceledim. Gözlerime uyku bile girmiyordu o zaman. Sonra Kabe'ye geldim. Hakikate gönlümü açsın diye Allah'a gözyaşlarıyla yalvardım durdum. Ne kadar durdum bilemiyorum o an. Sonra şüphelerim gitti. Allah duama karşılık verdi. Kalbime iman doldurdu. Ertesi gün erkenden Allah Resulüne gittim. Durumu anlattım. O da kalbimin İslam'da sabit olması için dua etti. Hamza işte böyle gerçek İslam'a ermişti. Allahu Teala İslam'ı hazret Hamza ile güçlendirmiş, onu Allah Resulü'nün zayıf sahabeyi koruyan güçlü bir kolu kılmıştı. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve o zayıf sahabeyi koruyan biri vardı artık. Ebu Cehil, onu İslam safında görmüş, savaşın kaçınılmaz olduğunu artık anlamıştı. Kureyş'i, Allah Resulüne ve sahabeye darbe indirmek için teşvik etmeye, kinini dindirecek iyi bir harbe hazırlamaya başladı. Tabii ki Hamza radiyallahu anh, tüm baskı ve eziyetleri tek başına önleyecek değildi. Ama onun Müslüman oluşu yine de önemli bir kalkan ve muhafaza görevi görüyordu. Önce Hamza radiyallahu sonra Ömer radiyallahu Müslüman olması Arap kabilelerini çok etkiledi ve grup grup İslam'a girilmesine sebep oldu. Hamza radıyallahu an Müslüman olduktan sonra her şeyini Allahu Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem adadı. Bundan ötürü de ona Allah'ın arslanı, Resulü'nün arslanı lakabı uygun görüldü. Müslümanların düşmanla çatışmak için çıktıkları ilk seriyenin komutanı da oydu. İlk sancak da onundu. Bedir savaşında düşmanla karşı karşıya gelindiğinde Allah ve Resulünün aslanı burada çok şaşırtıcı şeyler yapmıştı. Yeni Kureyşliler hezimet ve hüsran içinde Bedir'den Mekke'ye döndüler. Başı yerde, ümitlere suya düşmüş olarak Ebu Süfyan Mekke'ye dönerken, Kureş büyüklerinin cesetlerini de savaş meydanında bırakıyorlardı. Bunlar, Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ümeyye bin Halef, Ukbe bin Ebu Muayt, Esved bin Abdülesed el Mahzumi, Velid bin Utbe, Haris As bin Said, ve bunlardan daha onlarcasını. Kureyş, bu yenilgiyi Müslümanların yanına bırakmayı düşünmüyordu. Tekrar hazırlığa başlandı. Şerefleri ve ölülerinin intikamını almak için, Kureyş tekrar savaş kararı verdi. Kureyş yanlarında kabile temsilcileri, Başlarında Ebu Süfyan, yola çıktıklarında Uhud Savaşı'nın eşiğine gelinmişti. Kureyş'in en bilinen insanları, iki adamı hedefliyordu bu savaşta. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hamza'yı radiyallahu anh. Evet, evet. Onların savaş öncesi tartışma ve konuşmalarını duyan kimse, Hamza radiyallahu Allah Resulü'nden sonra nasıl da savaşın hedefi olduğunu açıkça görürdü. İki düşmanları herkes tarafından biliniyordu. Savaşa çıkılmadan önce Hamza'nın işini bitirecek adam seçilmişti. Bu, mızrak atmada oldukça mahir olan, o zamanlar Müslüman olmayan Habeşli bir köleydi. Savaşta onun tek görevi vardı. Hamza'yı radıyallahu anh avlamak. Öldürücü darbeyi ona yöneltmek. Kureyş onu başka bir şeyle uğraşmaktan men etti. Ne olursa olsun tek görevi o olacaktı. Özgürlüğü vaat ettiler vahşiye. Vahşi, Cübeyr bin Mut'amın kölesiydi o zamanlar. Bedir'de Cübeyr'in amcası da ölmüştü. Cübeyr, Vahşi'ye savaşa gir. Eğer onu öldürürsen özgürsün demişti. Sonra onu Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e gönderdi. Hind, Bedir'de babasını, amcasını, kardeşini, oğlunu kaybetmişti. Kendisine söylendiğine göre bunların bir kısmını Hamza radıyallahu an öldürmüş, bir kısmını da öldürmeye yeltenmişti. İşte bu nedenle erkekli kadınlı tüm Kureyşliler ne pahasına olursa olsun Hamza radıyallahu anın başını istiyorlardı. Savaşa birkaç gün var. Yapacak hiçbir şey yok. Hind'in vahşinin kalbine kin duygularını boşaltmasından, istediği tabloyu ona çizmesinden başka. Eğer Hamza radiyallahu katlinde başarılı olursa, bir kadın olarak sahip olduğu tüm ziyneti, ne kadar mücevheratı varsa, onu vermeyi vaat etti vahşiye Hind. Bir yandan da inciden küpesini ve boynunda kalabalık yapan altın gerdanlığını tutuyordu parmaklarıyla. Sonra gözleriyle vahşiyi kuşatırcasına bakıp, hepsi senin, hepsi senin eğer onu öldürürsen diyordu. Özgürlük ağır bastı. Ve görüşme tamamlandı. Vahşiyi kabul etti. Açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkmıştı ki, tümüyle hedef Hamza radıyallahu antı ve Uhud Savaşı başladı. İki ordu birbirine girdi. Hamza radıyallahu an zırhını giydi o da savaş meydanında. Bir ileri bir geri saldırıp eline geçirdiği her kafaya kılıcını indiriyor. Ölüm denen şey Sanki Allah'ın izniyle ona verilmiş. Dilediği kimseye fırlatıyordu ve o da onu içten kavruyordu. Müslümanlar topluca saldırdılar. Kesin zafere neredeyse yaklaşmışlardı. Mağlup Kureyşliler korkup kaçmaya başlamışlardı. Şayet okçular tepedeki yerlerini terk etmemiş ve bir an için mağlup duruma düşen düşmandan kalan ganimeti toplamak için o savaş alanına inmemiş olsalar, ve şayet yerlerini bırakıp da Kureyş atlılarına tepedeki gediği açmamış olsalar, hiç kuşkusuz Uhud, erkeğiyle, kadınıyla Kureyş'e mezar olacaktı ama... Kureyş atlıları Müslümanlara aniden saldırıp o açılan gedikten girerek kana susamış kılıçlarını delice salladılar. O anda Müslümanlarda yeniden toplanmaya, attıkları silahlarına tekrar sarılmaya başladılarsa da faydası olmadı. Bu ani baskın çok sert ve şiddetli oldu. Hamza radıyallahu an olanı biteni gördü. Gücü ve direnci daha da arttı. Bir sağına, bir soluna, bir önüne, bir arkasına darbeler indiriyor. Vahşi de onu gözlüyor. Mızrağını fırlatmak için uygun bir an kolluyor. Şimdi bu anı vahşiden dinleyelim. Müslüman olmadan önce bu olayı yaşamıştı. Pişmandı. Bakın, bu olayı nasıl anlatıyordu? Ben Habeşli bir adamdım. Mızrağı onlar gibi atar ama çok az hata yapardım. Savaş meydanında insanlar birbirine girdiğinde ben de Hamza'yı arıyordum. Göz gezdirip dururken bir de baktım ki topluluğun ortasında. Öyle yalnız bir şekilde duruyor ve Herkese kılıç sallıyor. Kendinden başka kimse yok. Önünde kimse tutunamıyor. Geleni deviriyor. Biraz daha yaklaşınca saldırayım diye bir ağacın ardına gizlendim. Tam o sırada Suba bin Abdüllüzzah ortaya çıktı. Hamza onu görünce Suba'ya meydan okuyarak kendine doğru çağırdı. Ve bir vuruşta kafasını yere indirdi. İşte tam o sırada Mızrağımı salladım. Mızrak hedefe isabet etmişti. Hamza radıyallahu an, bana doğru yöneldi. Fakat güç bulamadı ve yere düştü, öldü. Yanına gittim. Mızrağımı aldım. Sonra karargaha dönüp oturdum. Çünkü işim bitmişti ve serbest kalmıştım. Mekke'ye döndüğümde azad edildim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fetih günü oraya gelinceye dek orada kaldım. O gelince ben de korkup Taif'e gittim. Taif heyeti Müslüman olmak için Allah Resulüne gittikleri zaman anladım ki, benim için bütün yollar tıkanmıştı. Şam'a mı gitseydim ya da Yemen'e mi başka bir yere mi gitseydim, Adamın bir yanıma geldi dedi ki yazıklar olsun sana vahşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan bir kimseyi öldürür mü? Sen de git. Yola çıktım. Medine'ye gidip yanına vardım. Beni görmemişti. Ayağa kalkıp karşısına çıkınca beni fark etti. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ablühü ve resulühü'' dedim. ''Sen vahşi misin?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın resulü'' dedim. ''Söyle bana'' dedi. ''Hamza'yı nasıl öldürdün?'' Ben de doğruca anlattım. Sözümü bitirince... Yazıklar olsun sana. Ey vahşi gözüme gözükme buyurdu. O günden sonra yanında bulunduğu yoldan kaçar oldum. Beni görmesin diye hep kendimi uzaklaştırdım. Bu hal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar devam etti. Müslümanlar, Yalancı peygamber Müseylime üzerine yürüdüklerinde ben de Hazreti Hamza'yı öldürürken kullandığım mızrağımı alarak Müslümanlarla beraber çarpışmaya çıktım. İki grup birbirine girdiğinde yalancı Müseylime'yi elinde kılıcı ayakta gördüm. Hazırlandım ve mızrağımı salladım. İsabet ettirmiştim Müseylime yere yığıldı, öldü. Eğer bu mızrağla insanların en hayırlısını öldürdümse, Rabbimden affımı diliyorum. Yine bununla insanların en şerlisi Müseylime'yi de öldürdüm. Biz tekrar dönelim Hazreti Hamza'mıza radiyallahu anh. Böyle şehadete ermişti öldürülmesiyle yetinilmemişti. Düşmanları nasıl yetinsin, nasıl ikna olsunlar? O kadar nefret ediyorlardı ki Hamza'dan radıyallahu anh. Çünkü onun yüzünden tüm mallarını, adamlarını kaybettiler. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Hamza'nın ciğerini getirmesini emretmişti vahşiye. Geldi. Hind'in yanına bir elinde ciğerle döndüğünde, vahşi diğeriyle de Hint'ten küpe ve gerdanlığını alıyordu. Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de Müslümanlarca öldürülen Utbe'nin kızı olan Hint, içindeki hınç ve kinini dindirir ümidiyle Hamza radıyallahu anın ciğerini çiğnedi. Kendini çiğnetmedi o ciğer. Ağzında eveleyip geveledikten sonra onu ağzından çıkarmak zorunda kaldı. Sonra yüksekçe bir kayanın üstüne çıkarak şöyle bağırmaya başladı. Verdik size biz bederin karşılığını. Harp üstünde harp çetin olsa da. Tahammülüm yoktu babam utbe yapılana. Ne kardeşime ve amcasına ne de ilk göz ağrıma. ''Nevsime şifa verdim, yerine getirdim ben adadığım nezrimi ve vahşi giderdi içimde sakladığım o büyük kini.'' diyordu. Böyle bir insanlık dışı olay zuhur etti işte. Savaş bitti. Müşrikler develerine bindi, atlarını da önlerine katarak Mekke'ye doğru yola çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şehitleri yoklamak için çarpışma alanına indi. Vadenin ortasındaydı. Cennet karşılığı nefislerini satan, Allah yoluna o canlarını adayan ashabın yüzlerine iyice bakıyordu. Aniden durdu, baktı. O an dili tutulmuştu. Mübarek dişlerini sıktı ve Göz kapaklarını usulca salı verdi, gözleri kapandı. Hiçbir insanın bu derece çirkin bir vahşeti yapacak kadar alçalabileceğini belki de düşünemezdi. Gözlerini amcasına dikti. Bunun kadar acı bir başka musibet yaşamayacağımı ebedi olarak Biliyor ve bunu söylüyordu. Ve kendisi şöyle buyurdu. Bundan daha öfkeli bir hal yaşamamıştım. Sonra sahabeye döndü. Hamza'nın kız kardeşi Safiye'yi üzmeyeceğini ve benden sonrakilere kötü örnek olmayacağını bilsem, bunu kurtlara, kuşlara bırakırdım. Ve şayet Allah beni herhangi bir yerde Kureyş'e muzaffer kılarsa, Buna karşılık olarak onlardan 30 adam alırım dediler. Sahabede şöyle seslendiler: Allah'a yemin olsun ki bir gün Allah bizi muzaffer kılacak olursa onlardan görmedikleri şekilde öcümüzü alırız. Hazreti Hamza radıyallahu anah şehadet ikramında bulunan Allahu Teala İkinci bir ikramda bulunuyordu. Onun ölümünü insanlara ders vesilesi olarak değerlendiriyor ve onlara adaletin sonsuza dek korunmasını, ceza ve kısasta dahi olsa merhametin gerektiğini öğretiyordu. Nahl Suresi 125 ve 128. ayette bu durum şöyle aktarılmıştır. Mealen Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz, size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz, and olsun ki bu, sabredenler için daha iyidir. Onlara üzülme, kurdukları düzenden de endişe etme. Allah, şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyordu Hamza'yı radıyallahu anh. En sevdiği am amcası olduğundan kaynaklanmıyordu sadece. Aynı zamanda süt kardeşiydi, yaşıtıydı ve ömür boyu arkadaşıydı. Hamza radıyallahu anh'ın naaşı savaş meydanındaki namazgaha getirildi ve namazı kılındı. Sonra diğer bir şehit, onunki de kılındı. O kaldırıldı, Hamza radıyallahu anh'ın yerinde bırakıldı. Üçüncü bir şehit getirildi, Hamza radıyallahu anın yanına kondu, yine namaz kılındı. Bu şekilde tüm şehitler geldi. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm şehitlerin namazını tek tek kıldı, yetmiş kez de Hamza radıyallahu anın namazı kılınmış oldu. Uhud dönüşü, Allah Resulü'nün yolu, savaşta babası, kocası, kardeşi şehit düşen bir hanıma uğradı. Bu kadın savaştan dönmekte olan Müslümanları görünce onlara doğru koştu, savaş haberlerini sordu. Kocasının şehit olduğunu, babasının şehit olduğunu, kardeşinin de şehit olduğunu haber verdiler. O kadın ne dedi? Allah Resulü nasıl? O nasıl? Şükürler olsun. Yaşıyor deyince, ne olur gösterin onu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce koştu ve Ya Resulallah, sana bir şey olmasın da tüm gelen belalar kolaydır dedi. Allah Resulü nasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onlar öyleydi. Allah Resulüne sabır ve tahammül bahşeden Allah'ın arslanı, şehitlerin sultanı Hamza radıyallahu anda da öyleydi. Gelin bu ziyaretimizden sonra ruhuna hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleylim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kendisini anacağımız, ziyaretine gideceğimiz o güzel insanlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim dendiği zaman ilk başlarda aklımıza gelen Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Niçin? Çünkü o zamanlar Kur'an-ı Kerim'i açıktan okumak bilinen bir şey değildi. İlk defa İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i açıktan okuyan kendisi oldu. Gelin onun hayatından bazı bölümleri nakletmeye çalışalım. Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Darül Erkam'a girmeden önce iman etmiş ve Efendimiz'e iman edip ona tabi olan ilk altı kişiden biri olmuştu. İlk Müslümanlardan. Şu şekilde anlatıyor nasıl karşılaştıklarını. Yetişkin bir çocuktum. Ukbe bin Ebu Muaytın koyunlarını notlatıp duruyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu yanıma geldiler bana. Ey delikanlı bize ikram edecek biraz sütün var mı? Dediler. Ben de ben emanetçiyim bana ait değil süt dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında henüz yavrulamamış sütü olmayan bir koyun var mı? Dedi ben de var dedim. Koyunu yanlarına getirdim. Efendimiz koyunu bağladı memesini sıvazladı ve Allah'a dua etti. O kadar şaşırmıştım ki koyunun memesinde hemen süt toplanı verdi. Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an içi oyuk bir taş getirdi, sütü sağdı. Kendisi içti. Sonra ben içtim. Daha sonra memeye çekil dedi ve o sütte kesildi. Bu olaydan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bana o dediğin sözleri öğretsene dedim. O da bana sen eğitilebilir, öğretilebilir bir çocuksun dedi. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Allah Resulü'nün Rabbine yakarışı ve henüz sütü gelmemiş memeyi sıvazlaması neticesinde bu memenin Allah'ın rızkından halis ve içenler için içimi kolay bir süt verişi karşısında işte böyle hayret içerisinde kaldı. Oysa o, bu gördüğü mucizenin küçük ve basit bir şey olduğunun, Efendimiz'in dünyayı sarsacak daha nice mucizelerinin yaklaşmakta olduğunun farkında değildi. Yine o, Ebu Muayt'ın koyunlarını otlatıyor. Zayıf ve fakir bir çocuktu. Bir gün gelip Efendimiz'e iman edeceğini ve imanıyla Kureyş'in en ileri gelenlerinden olacağını bilmiyordu. O Müslüman olduktan sonra hiç kimsenin yanından dahi geçmeye cesaret edemediği o Kureyş'in ileri gelenlerinin Kabe'nin yakınındaki meclislerine gidip başlarına dikilir ve o tatlı, akıcı sesiyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlardı. Esirgiyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diye. Ve böylece ayetleri, ayetleri okuyup dururdu. Kureyş'in ileri gelenleri, bu olay karşısında dehşete düşüp, gördüklerine, duyduklarına inanamazlar. Ve içlerinden birinin, ücretli bir işçisi, çobanı olan, böyle fakir birinin, kendilerine meydan okumasına bir türlü akıl erdiremezlerdi. Çünkü o zamanlar Kur'an'ı şiir zannediyorlardı. Gelin bu etkileyici sahneyi yine sahabe efendimizden, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'dan dinleyelim. Resulullah'tan sonra, Mekke'de Kur'an'ı açıktan okuyan ilk kişi Abdullah bin Mesut'tu. Bir gün Efendimizin ashabı toplanmış, kendi aralarında konuşurlarken şöyle dediler. Vallahi Kureyş bu Kur'an'ın açıktan okunduğunu hiç duymadı. Bunu onlara kim duyurabilir? Ben diye cevap verdi o. Bunun üzerine orada bulunanlar, sana bir zarar vermelerinden korkarız. Bu işi yapacak, daha güçlü birisi olması lazım. Aşireti daha kalabalık olan birisi lazım. Öyle olmalı ki Kureyş ona zarar vermekten korksun dediler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bırakın bu işi ben yapayım. Allah beni onlardan korur dedi. Netice Abdullah bin Mesud onları ikna etti. Kuşluk vakti Kureyş'in ileri gelenlerinin toplandığı kalabalık olduğu bir yere geldi. Onlara doğru yöneldi ve yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Bu durum karşısında Kureyş'in ileri gelenleri söylenmeye başladılar. Bu kölenin oğlu neler söylüyor böyle? Acaba o inen ayetlerden mi okuyor? Hepsi birden ayağa kalktı ve onu dövmeye başladılar. O hala dayak yerken de okumaya devam ediyordu. Sonra yaralı bir vaziyette arkadaşlarının yanına döndü. Onun bu halini gören arkadaşlarına şöyle dedi. Allah düşmanlarını hiç bu kadar zayıf görmemiştim. Eğer isterseniz yarın gidip aynı şeyi tekrarlayabilirim dedi. Ashab hayır bu yeterlidir sen vazifeni yaptın. Onların kerih gördükleri şeyi onlara zorla işittirdin dediler. Evet. Artık Abdullah bin Mesud radıyallahu an henüz vakti gelmemiş memeden aniden süt geldiğini görüp hayrette kalan o eski Abdullah bin Mesud değildi. O vakit kendisinin ve arkadaşlarının bir gün gelip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mucizelerinden bir mucize olacaklarını Allah'ın dininin bayrak tarlığını yaparak bu bayrakla güneşin nurunu ve gündüzün aydınlığını bile gölgede bırakacak hizmetler yapacaklarını bilmiyordu. Farkında değildi. Zaman çabuk geçti. Vakit geldi çattı. Bu yoksul, zavallı denilen çocuk mucizelerden bir mucize haline geldi işte. Kalabalıklar içinde böyle hemen fark edilecek bir insan değildi. Ne malı vardı, ne iri yarı bir cüssesi vardı, ne çok akrabası ne parası vardı. İnsanlar içinde fakir, zayıf ve onlar için sıradan bir kişiydi. Fakat İslam kendisine fakirliğin yerine ki sıranın hazinelerinden ve Kayser'in definelerinden çok daha değerli ve kıymetli şeyler nasip etti. Bünyesi zayıftı. Fakat İslam kendisine tarihin akışını değiştirecek bir irade kazandırdı. Peki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında sen eğitilebilir, öğretilebilir bir çocuksun derken, ne demek istemişti? Evet bu bir mucizeydi. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e onu vahyetmişti. Gerçekten de çok şey öğrenmiş, ümmetin fakih'i olmuştu. 70 sureyi bizzat Efendimizden öğrendim. Bu konuda kimse benimle çekişemez derdi. İşkence ve ızdırap günlerinde Kur'an'ı Mekke'de hayatı pahasına her an açıktan okuyan bir insan olmuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ondan dinlemeyi çok severdi. Bir gün onu yanına çağırdı. Ona biraz Kur'an oku dedi. Abdullah, ya Resulallah, Kur'an sana indirildi. Ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim diye şaşkınlığını ifade edince "Ben onu başkasından dinlemeyi daha çok seviyorum." buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu an okudu. Abdullah bin Mesud Allah'ın kendisine bir lütuf ve keremi olarak "Vallahi Kur'an'dan indirilen her şeyi biliyorum. Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen bir kimse yoktur." ''Kur'an'ı benden daha iyi bilen birisini bilseydim, gider ondan öğrenirdim. Bununla birlikte biliyorum ki ben sizin en hayırlınızda değilim.'' derdi. Müminlerin emiri, Hazreti Ömer radiyallahu an ''Onun hakkında ilim ve anlayışla dolu bir insandı.'' derken, Ebu Musa el-Eşari de, içinizde Abdullah bin Mesud gibi bir alim varken.'' Bize bir şey sormayın derdi. Onun hakkında Huzeyfe radıyallahu an sekinet, vakar ve siretinde Resulullah'a Abdullah bin Mesud'dan daha çok benzeyen birini görmedim derdi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Peygamber'e tanık oldum sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mesud'u efendimizin ailesinden sayardım. Bunun nedeni efendimizin Abdullah bin Mesud'u çok seviyor olmasıydı. Eğer birini Müslümanlarla şura yapmaksızın emir atacak olsaydım, bu İbn Mesud olurdu, buyurmuştu. İbn Mesud radıyallahu anh Vazife eriydi. Fazilete layık bir insandı. İki insan arasındaki bu yakınlığın beraberlikteki resmiyet ve saygıyı ortadan kaldırması beklenirken, o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her gün artan bir saygı besledi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan çok fazla hadis rivayet etmezdi. Rivayet etmeye başlarken dudaklarını oynatıp, Efendimiz'e şöyle derken dinledim dediği an onu bir titreme, sıkıntı ve kaygı kaplardı. Acaba yanlış aktarır mıyım korkusu, hadisteki bir harfin yerine yanlışlıkla başka bir harf koyabilir miyim korkusu onu ürkütüyordu. Gelin bu durumu arkadaşlarından dinleyelim. Amr bin Meymun radıyallahu an anlatıyor. Bir sene boyunca Abdullah bin Mesud'a gidip geldim. Bir gün bile Resulullah'tan bir şey rivayet ettiğini duymadım. Ancak bir kez bir hadis rivayet etmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, derdemez onu bir sıkıntı bastı ve terlemeye başladı. Sonra hadisi rivayet etmeye baştan başladı ve bu kez Resulullah şuna benzer bir şey söyledi diyerek devam etti. Alkame kame bin Kays'ta şöyle anlatıyor, O her perşembe akşamı sohbet eder, konuşurdu. Bu konuşmaların hiçbirinde Resulullah şöyle buyurdu dediğini duymadım. Ancak bunu bir kere söyledi, onda da baktım ki dayandığı o asa titriyordu. Tüm büyük savaşlarda ve gazvelerde bulundu. Kutlu Bedir günü, Müslümanların kılıçları altında can veren Ebu Cehil'le olan macerası zaten herkesçe malum. Kulfe halkı, Abdullah bin Mesud'a çok sevgi gösterdi. Çünkü o buna layık bir insandı. Kufe halkının bir insanı sevme konusundaki birliktelikleri ise mucize kabilinden bir şey. Çünkü Kufe halkı o zamanlar kavgacı ve isyancı bir grup olarak biliniyorlar. Yani bırakın bir insanın sevgisi üzerinde birleşmelerini, onlar normalde bir çeşit yemeğe bile tahammül edemez halde diye biliniyorlardı. Barışı sevmezlerdi o zamanlar. İşte böyle bir topluluk, Abdullah bin Mesud'a radiyallahu anh, sevgi gösterdiler. Hatta Hazreti Osman radiyallahu anh, onu Kufe'den azledeceği zaman Kufe'liler İbni Mesud'a bizimle kal gitme. Ondan sana bir zarar gelmesine biz engel oluruz demişlerdi. Bu derece sevmişlerdi onu. Fakat şu cevabı verdi. Benim halifeye itaat etmem gerekir. Yakında bazı garip olaylar, ve fitneler olacaktır ki bunların kapısını ilk aralayan kişi ben olmak istemiyorum onun çok güzel özlü sözleri vardır onlardan bazıları şöyle gerçek zenginlik gönül zenginliğidir en hayırlı azık takvadır en kötü körlük, kalp körlüğüdür. Yalan en büyük hatadır. Yiyeceklerin en kötüsü, yetim malı yemektir. Affedeni Allah da affeder, müsamaha gösterene Allah da müsamaha gösterir. Birçok savaşa katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, onun halifeleriyle de çok savaşa katıldı, zaferlere ortak oldu. Birçok mevki ve makam gördü, fethedilen yerden elde edilen mallar elinin altından gelip geçti. Hiçbiri Allah Resulüne bağlılıktan alıkoymadı onu. Tevazu ve vakarından hiçbir şey kaybettirememişti onlar. Onun bir tek emeli vardı. Onu sık sık tekrarlar ah çekerdi. Neymiş? Gelin programımızın sonunda kendisinden dinleyelim. Tebük gazvesi sırasındaydı. Bir gece yarısı uyandım. Askerin konakladığı bölgede bir ateş parçası o an gözüme ilişti. Acaba nedir diye bakmaya gittim. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir, radıyallahu an ve Ömer, radıyallahu üçü birlikte o sırada ölmüş olan Abdullah Zülbiçaneyin el müzeniyi deftetmekle meşguller. Bir şukur kazdılar. Efendimiz çukurun içinde Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'de cenaziyi ona sakıtıyorlardı. Rasulullah onu kabri yerleştirirken şöyle diyordu: Allahım, ben ondan razıyım. Sen de razı ol. İşte, keşke dedim o gün, o çukura ben gömülseydim. O ah ettiğim emelim o. Keşke ben ölseydim. Gördüğünüz gibi dostlar, ne şan, ne şeref, ne makam, tek dileği, Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulünün kendisinden razı olduğunu bilmek. İşte bu, kalbi geniş, şahsiyeti yüksek, Allah'ın hidayet erdirdiği, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem terbiye ettiği ve Kur'an'ın yol gösterdiği bir insanın Abdullah bin Mesud'un yegane dileğiydi. Selam olsun ona. Radyallahu an. Gelin bu ziyaretin sonrasında onun ruhaniyetine hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerif ve üç İhlas-ı Şerif'e hediye eyleyelim.